Herkese merhaba. Diyerken başlıyor. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Yapım masamızda Feryal Kabil var. Ben Damla Özler. Ben Rauf Kürsemen. Bugün Diyerken'da bisiklet üzerine ve bisiklet aktivizmi üzerine konuşacağız. Biraz Türkiye'de ne durumdayız? Ondan sonra yurt dışında neler yapılıyor? Uluslararası zirvelerde neler konuşuluyor? Ve bisiklet meselesi nereden geldi, nereye gidiyor üzerine bir genel toparlama olacak. Bu arada da hem yurt dışından hem Türkiye'den kampanya örneklerimiz var. Rauf... En baştan başlayalım istersen. Ee, Türkiye'deki bisiklet aktivizmi nasıl bir süreçten geçti? Şu anda bir e, bisikletliler e, grubunun talepleri karşılanıyor mu, karşılanmıyor mu? Şehirlerde bisikletliler ne durumdalar? Ee, aslında bu konunun e, uzmanlarıyla konuşmak istiyoruz. Biz bir toparlama, bir giriş mahiyetinde böyle bir program yapıyoruz. E, ama bunu bize anlatacak e, insanları da burada konuk edeceğiz. E, daha sonraki programlarımızda. Türkiye'de bisiklet meselesini iki şekilde ele almak mümkün. Yani bir bisiklet aktivizmi tarafı var bu işin. Yani bisikleti hayatımıza sokmayı kendileri için bir amaç edinmiş insanların varlığı üzerinden bakabiliriz bisiklete. Bir de bu aktivizme paralel olarak bugün hala varlığını sürdüren, azalarak da olsa hala varlığını sürdüren bir işlevsel bisiklet kullanımı var. Aslında aktivizmin de temel amacı... Her türden aktivimizin temel amacı da bu işlevsel bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak. Aslında bisikleti işlevsel kullanıma geçirmek tam anlamıyla. Ee, Anadolu şehirlerinde e, yaşı yetenler hatırlayacaktır. Yani 30'un biraz üstünde olan insanlar çok rahatlıkla Anadolu şehirlerinde de dolaştılarsa ya da oralarda yaşadılarsa hatırlayacaktır. Ee, bisiklet özellikle Ova şehirlerinde, Konya gibi, Eskişehir gibi, işte Mersin, Adana, Antalya, işte Fethiye gibi bütün bu şehirlerde hatta İzmir'de de kısmen yoğun bir şekilde bir evin ihtiyaçları için kullanılırdı. Yani kısa mesafeyle gidip bir alışveriş yapmak için bir yerden bir yere işte yakın mesafelerse bunlar özellikle yakından kastın da, hani 4-5 kilometre 10 kilometreyi aşmayan mesafeleri kastediyorum... E, i̇şten eve gitmek için falan kullanırdı. Hala bu bisikletleri aslında etraflarda da görebiliyoruz. Yani balkonlarda böyle küşlü paslı eski tip. Biraz da dizi, tasarımları kabaca, e, kaba görünümlü bisikletlerle karşı karşıya kalıyoruz hala. Görüyoruz bunları. Bu işlevsel kullanım ne yazık ki e, söz konusu olan büyük şehirler olduğunda, metropoller olduğunda hayatımızdan giderek çıktı. Bu sözünü ettiğimiz ova şehirlerinde de bunun yerini gürültülü e, mopedler aldı. Moped dediğimiz o şeyler, aletler işte motosikletle bisiklet arası küçük motorlu araçlar aldı. Ee, bunun yanı sıra, bu sürecin yanı sıra bir de tabii bu işin bir aktivizm tarafı var. Böyle Tanzer Kantık e, bir makale e, yayınlamış. E, bu makalede işin bir tarihsel arka planını bir şekilde e, ana hatlarıyla oturtmaya çalışmış. Sanatatak.com'da yayınlanan bir makale bu. Ee, ...yeni de yayınlanmış yani üç ay kadar önce, altıncı e, ayda, 2018'in altıncı ayında yayınlanmış. E, orada üç aktivizmi üç kuşağı bölüyor, üç nesle bölüyor daha doğrusu, kuşak Hı -hı. demeyelim ama... ...nesil ya da kuşak deyince de tam açıklamayacak çünkü kendisi de bunu nesil ya da e, e, nesil diye tanımlamasına rağmen... ...aslında nesillerden söz etmiyor yani e, çünkü bunların e, üçü de e, özellikle son ikisi bir arada yaşıyorlar... Bir de yaştan ziyade e, bisikletin aktivizmindeki konumlanmaları üzerinden e, bir kuşak bölünmesi e, Tam, tam değil aslında. İkisi hepsi birden karışık. Yani o manada biraz iç içe geçiyor. O yüzden nesil denebilir. Çünkü birinci nesil işte artık bugün neredeyse bisiklete bile binemeyecek yaşlara gelmiş. E, ama asıl olarak bisikleti bir e, işlevsel aracın dışında bir... ...onunla girilen insanla girdiği ilişki üzerinden tanımlamaya çalışan Yani bisikletli bir hayatı, bisiklet yarışlarını, bisikletle bir yerden bir yere gitmeyi, kamp yapmayı... ...tatilini bisiklet üzerinden kurgulamayı falan e, yapan ilk şeyler Türkiye'deki ilk kuşak. Aslında bu manada bir kuşağa denk düşüyor gerçekten evet, öyle söylediğimiz zaman. Daha çok spor zaman. aktivitesi olarak gören kuşak diyor bu grup evet, için. Evet daha çok spor ana eksenini onlar oluşturuyor ama şey de var hani bir tür gelişti, geliştirilmiş hobi. Yani bir Vosfos komünitesi gibi bisiklet komünitesi kurmak hobilerini içeren bir şey var. E buradan işte ikinci nesil diye geçen şey aslında komünal hayat. Bisikletli grupların birlikte yaşama, birlikte üretme, birlikte davranma üzerine kurulu geçtiğini, nesle geçtiğini söylüyor. Bir sonraki nesil bu öncü neslin açtığı yoldan bu sefer bir beraberlik üzerinden kurguladığını söylüyor ikinci nesle. Üçüncü nesilde bu beraberliği de içinde var olduğu ama temelde bisiklet deneyimini, bireysel deneyimlerini başkalarına anlatan ve onlarla birlikte davranan insanlardan oluşan nesil. İki ve üçüncü nesil arasında şöyle farklar var. İkinci nesil daha içe dönük. Yani bisikletle ilk karşılaşan, bisikletli bir hayat yaşamaya başlayacak olan insanlar veya başlayan insanlar bazen kendi çabalarıyla bazen arkadaşlarının çabalarıyla bir takım gruplarla karşılaşıyorlar bu gruplarla birlikte sürme deneyimi ediniyorlar. Önce hani park kenarında yol kenarında falan kullanırken sahil yolunda falan kullanırken trafiğe beraber çıkabilecek bir ...grup edinmiş oluyorlar böylece. Bu deneyimler de daha çok içe dönük... ...deneyimler oluyor. Yani biz daha iyi nasıl sürerim... ...daha iyi bir e, aksesuarı nasıl alırım... ...en sağlıklı giysisi nedir... E, ...daha sağlam bir kaskı nasıl bulurum... ...falan gibi şeyler bu kapalı gruplar... ...içinde ortaya çıkıyor, çözülüyor. Bu kapalı gruplar görece güvenli alanlar... ...yaratıyorlar ve... E, ...bir bisiklet aktivizmi için... ...bir büyüme alanı yaratıyorlar. Ama dışarıdan içeriye insan alan... ...bir büyüme alanı burası. Dışarıya... ...ne yaptığını söyleyen, kayıt tutan... Tuttuğu kayıtlar üzerinden deneyimlerini aktaran, yazan, çizen e, unsurlar var olmakla beraber ana aksını oluşturmuyor. E, üçüncü nesil bu açıyı ortadan kaldırıyor. Üçüncü nesil za, ta, e, neredeyse tamamen yazmak, çizmek, anlatmak, deneyimi dışarıya açmak, e, mevcut var olan deneyimi dışarıdaki insanların da kazanmasını sağlamak üzere dışarıya yönelik bir bisikletli yaşam e, propagandası diyelim ama propaganda da değil buradaki. ...bisikletli yaşam talebini ortaya koyabileceklerini göstererek onları davet etmek, dışarıyı davet etmek. Birinde ikinci kuşakta ve üçüncü kuşakta ortak olan yan bir şey olması. kolektif hayatı, beraber bir bisikletli komünitesini oluşturmak ve inşa etmek. Üçüncü neslin buradaki avantajı şey oluyor... Kayıt altına tutanlar bireysel imzalarıyla bu kayıtları tuttukları için aslında komün yok olduğunda kayıtlar yok olmuyor. Komün yok olduğunda alışkanlık yok olmuyor. Dağıldığı zaman yine bireyler başka bir şekilde şeylerini sürdürüyorlar. Ana hatlarıyla böyle üç kuşağı bölmüş. Kendisini de burada ağırlamak isteriz Gerçi İzmir'de yaşıyor ama Olmadı bir telefonla falan Katılmasını sağlarız diye düşünüyorum Sosyal fayda ve iletişimi açısından düşündüğümüzde de Üçüncü nesille beraber Bisikletli yaşam taleplerinin dışarıya Açılması Bir iletişim ee, süreci de hızlanıyor diyebiliriz ve bu süreçte üçüncü neslin sadece bisiklet üzerinden değil bisikletin kendi varoluşunun getirdiği birtakım ek taleplerle de örneğin e, toplumsal cinsiyet ve bisiklet ...üzerine konuşan bir grup... E, ...bisikletli e, kadınların... Cin, e, ...toplumsal cinsiyet... ...rolleri üzerinden ve... ...kentte kadınların bisikletli olarak... ...güvenli olabilmelerini talep eden bir... E, ...grup ortaya çıkıyor. Diğer taraftan e, bisiklet dediğimiz zaman... ...tabii ki karbon emisyonunun... ...azaltılması, trafiğin azaltılması... ...daha az araç kullanılması vesaire... ...çevre hareketiyle çok sıkı sıkıya... ...bağları olan bir başka talepler... ...bütünü ortaya çıkıyor. Kent e, hakkıyla zaten... Ee, yine birebir çok sıkı bağlar kuran, kuran talepler ortaya çıkıyor burada bisiklet hareketinin başka sosyal e, fayda alanlarına da temas ettiği bir böyle e, matriks ortaya çıkıyor öyle değil mi ee, evet şimdi e, tabi bu ikisini yani hayatta bunları birbirinden ayırmak o kadar kolay değil ama bu ikisini e, birbirinden ayırmak zorundayız sanki yani konuşabilmek için bir bisiklet aktivizmi var bir de bisiklet aktivizminin doğası gereği içinde yaşadığı beşeri hayat var bu beşeri hayat insan hayatı yani bu toplumsal hayat aynı zamanda bu sözünü ettiğin yan şeyleri de koşulluyor e, 2004 olsa gerek e, tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim e, müellifi affetsin beni Aydan Çelik e, dostumuzdur bisiklet e, üzerine açık radyoda da e, program yapmıştı Aydan Çelik hala da bu alandaki en önemli yazar çizerlerden tasarımcılardan birisidir bir bisiklet manifestosu yazmıştı ve o işte bisiklet manifestosunun başlıkları içinde bisiklet özgürlüktür, bisiklet eşitliktir, e, bisiklet hayal gücüdür gibi başlıklar vardı ve bunların altları da başka şeylerle dolduruluyordu. E, bir defalarca duymuştur bisiklet dinleyicileri. O yüzden tekrarlamayalım bunu ama e, mesela o manifesto şey çok iyi gösteriyordu. Bisikletin bir geçişkenliği var. Yani bisiklet bir şey gibi e, yol ağzı gibi bir... Ee, ...ne denir yol birleşme noktası gibi, yolların birleşme noktası gibi pek çok sosyal e, problemin veya e, sosyal alanın e, bir araya geldiği ve üzerinden dağıldığı bir şey olabiliyor. Ee, böyle başka e, kesişim noktaları, kesişim kümeleri de bulmak mümkün ama bisiklet bunların içinde en güçlü olanlardan biri. Çünkü içinde şehir var, içinde bireysel sağlık var, içinde toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitliği var eee içinde hayvan pervelik, hayvanseverlik var. Yani bunların tamamı bir sivillik var. İşte petrole dayalı sanayiye karşı durma var. Ee, o kadar çok şey bunun içinden geçiyor ki o zaman ko şey de kolaylaşıyor. Bir de birleştirici bir unsur. Yani e, bir Araçın etrafında birleşerek toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken bir kampanya yapabiliyorsunuz. Süslü kadınlar bisiklet turunu ilan edebiliyorsunuz mesela ve bu kadınların bir araya gelip trafikte toplu halde yaptıkları bir eylem oluyor. Ama aynı zamanda e, bisiklete binerek yaptıkları bir eylem oluyor. İçin içine süslü kadınlar diyerek e, bir, bir kadınsılığı sahip çıkma meselesini ekleyebiliyorsunuz. Ve bu görünürlük şey üzerinden ortaya çıkan durumun da bir de bir araya gelmekle güçlendiriyorsunuz yani burada insanlar tanışıyorlar deneyimlerini öğreniyorlar tek başına bir güç hissetmediği konuda daha güçlü hissediyor bir kız kardeşlik üretiyor yani bir kadın örgütlenmesinin işlevlerinin bir kısmını yerine getirmeye başlıyor. Benzer bir şey yine hayvanseverlik için geçerli. Yani hayvanlara mama toplamak için bir bisiklet sürüşü yapıp bir güzergahta binlerce insanla karşılaşıp bir de aynı zamanda onu yapan insanları sosyal, birlikte yapmaktan gelen sosyal hazdını yaşatabiliyorsunuz. İşte bir doyum noktasına eriştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu kesişim noktasından birbirlerine fikir, bilgi, insan, organizasyon aktarımları da yapılabiliyor. Yani... İşte 20 kişilik, 30 kişilik bir bisiklet turun içinde 5 hayvanseverin bir araya gelmesi başka bir yerde karşılaşamayacak 5 hayvansever olarak bir araya gelmeleri anlamına gelebiliyor. Başka yerde tanışıp gelmiyorlar. Bisikletle tanışıyorlar ama buradan böyle bir kolektif oluşturabiliyorlar ya da birlikte davranabiliyorlar. Örnekler çok anlatılabilir ama böyle bir şey var, kes kesişim hali var bisikletin yani. Şimdi yurt dışındaki kampanyalara baktığımız zaman... ...iki hat üzerinden ilerleyen kampanyalar görüyoruz. Bir tanesi bisiklet komünitesinin... E, ...hacmini arttırmaya yönelik. Yani gel sen de bisikletli ol diyen... ...oraya çağıran... E, ...özellikle de trafik sorunu yaşayan nüfusu... ...bir milyonu aşkın e, kentlerde çok yoğun olarak yapılan kampanyalar var. Bunlardan bir tanesinin örneği mesela... ...Bike Like a New Yorker e, hmm. kampanyası. Bütün e, sokaklara da... E, ...kocaman yere yazdıkları buradan bir bisikletli geçiyorsa bir araba az geçiyordur... ...size iyilik yapıyordur dedikleri bir kampanyaydı. Bir tanesi Brezilya'da mesela çok enteresan, çok keyifli bir kampanyaydı. Asli olarak karizmatik olan şeyin bisiklete binmek olduğunu söylemek üzere... ...üstelik bir yandan da bunu hayvan haklarıyla da birleştirerek... ...bisikletlilerin eskittikleri bisikletlerin gidonlarını... Aslında hayvan avcılığı yapmış gibi e, duvarlarına astıkları fotoğrafların paylaşıldığı ve asıl şey senin kendi e, bedeninle eskittiğin bu bisikletlerdir. Gel asıl buraya avları, bizimle ol. Asıl ee, avın budur asıl evet, başarın asıl budur. Asıl başarın av budur dediği bir kampanya. Ee, yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kampanya daha var. If I ride diye eğer e, Türkçeleştirirsek ben bisiklet kullandığımda diyen uzunca da bir film. Ben bisiklet kullandığımda şunlar şunlar şunlar oluyor dünya böyle dönüşüyor diyen ikinci hatta da. Ee, bisiklet e, kullanımına yönelik kamudan taleplerin olduğu kampanyalar var. Yani bisiklet yollarının yapılması bisikletlerin e, daha güvenli olabilmeleri için yapılacak hem yasal dönüşümler hem şehir hayatının organizasyonunda yapılması gereken dönüşümler. E, bu iki hatta kampanyalar ilerliyor. Türkiye'de ise şu anda daha çok e, şeyi görüyoruz. Kamudan talepler kampanyalarını görüyoruz. Yani bisiklet yollarının yapılması aşamasında ...masındayız sanki... ...ama orada da çok e, sanki ilerlemeyen... ...daha çok bir teftiş fırçası gibi... ...sevimli turistik bisiklet yollarının... ...serpiştirildiği bir... E, ...manzarayla mı karşı karşıyayız... ...bu süreç nasıl ilerliyor? Ya Aslında bu da e, uzun bir tartışma... E, ...ama şöyle söyleyeyim... ...burada iki tane ana hat var... ...hatlardan bir tanesi... ...her ne olursa olsun... ...mevcut durum ne olursa olsun... ...bisiklet kullanmaya devam eden insanlar... ...işte demin sözünü ettiğim... ...aydan çeliğin çıktığı akım yani... Memlekette bisiklet yolu var ya da yok. Hani bir e, şehirden çıkıp öbür şehire 110, 150 kilometre 200 kilometre pedal e, çevirip geri geliyorlar. Ya da işte buradan bir Uludağ turu yapıyoruz deyip zirveye çıkıp iniyorlar tekrar geliyorlar falan gibi e, gruplar bunlar. Bunlar bisikleti bir e, yaşam tarzı kendilerinin bir parçası ve başkasından izin alıp ya da bir şey değişirse... ...bisikleti kullanıp kullanmayacağı dair fikri de değişecek insanlar değil. Yani yollar yok biz bisiklete binmiyoruz demiyorlar. Bu bisiklet aktivizminin başına pek çok şey geliyor tabii. Bazı insanlar yaşamını kaybediyor yollarda. Trafiğin bisikletçiye göre düzenlenmemiş olmasından... Şehirlerin öyle olmamasından. Buralarda bu talepleri öne çıkartacak eylemler de yapıyorlar. Orada bir aktivizm de sergiliyorlar. Bisikletli yaşam hakkı tanımayan bir trafik sistemimiz olduğu için bu insanı kaybettik. Bu yaşam hakkını bize tanıyın da diyorlar. Ama bu o yaşam hakkı tanınana kadar biz yollarda değiliz demiyor bu insanlar. Bu insanlar yine yollarda var olmaya devam ediyorlar. Diğer ayırmamız gereken tabii... İnsan bu kişileri de içinde barındırıyor, bu aktivistleri de içinde barındırıyor bir kısmı kesişim noktaları var ama... ...ayırmamız gereken şey şurası e, bisikletli hayatın çeşitli gerekçelerle yani karbon ayak izimizi azaltmak için... E, ...daha yaşanabilir kentler oluşturabilmek için ya da bedenimizle daha barışık yaşamak için gibi çeşitli gerekçelerle daha yaygın olması gerektiğine inanan bir politika olarak bisikletin desteklenmesi gerektiğine inanan insanlar var bunların üstelik hani ben de inanıyorum bisiklet sürmüyorum yani bunların üstelik bir kısmı bisikletçi değil demin söylediğimiz tanımın içine de sığmıyor eğer bu koşullar sağlanırsa bisikletçi olma potansiyeli olan ama daha çok koşullar üzerinden kendisini tanımlama eğiliminde olan insanlar bu, burası işte yığınlar halinde kitleler bunlar yani Burada milyonlarca insan sayabilirsiniz. Öbür tarafta on binler sayarsınız ama bu tarafta milyonlarca insan sayabilirsiniz. E, bu milyonlarla on binler arasında e, oluşması gereken bir yüz binler henüz yok. Ama bu milyonların talepleri var. Bu on binlerin de temsili var. Yani bisikletin e, bisikletli hayatı şu anda sürdüren bir grup insan bu talepleri temsil ediyor. Bisiklet yolları istiyor. E, ve bu e, talepler uluslararası itibara da sahip talepler olduğu için dünyada başka ülkelerin işte söz gelimi Hollanda'nın işte e, şeyin Danimarka'nın e, Almanya'nın ya da İngiltere'nin bisikletli hayatla ilgili dönüşümleri de hep bir itibar e, hikayesi olarak bilindiği için gerçekten de öyle. Bu itibar e, ...hikayesi burada da talep ediliyor... ...yani biz de böyle şehirler olmak istiyoruz... ...biz de bisiklet yollarına... ...insanların güvenli ulaşım yapabildiği... ...alanlara sahip olmak istiyoruz... ...deniyor... ...ama gerilim şurada... ...bu böyle bir kültürü oluşturmuş... ...bu kültürü kitleselleştirmiş... ...yani mevcut bütün yolları kullandığında bir mana ifade edecek... ...büyüklüğe erişmiş bir bisiklet komünitesi yok... ...bisikletli yaşam yok diyelim... ...komüniteler var... ...böyle olduğunda bu talepler... ...gerçekleştiği zaman bile çoğu zaman bir tür şey gibi, gösteri gibi gerçekleşiyor. Yani parkların içine bisiklet yolları yapılıyor. İşte en güvenli sahil yollarının kenarına bir bisiklet şeridi ekleniyor. Hiç böyle tahmin edemediğimiz, ne alakası var diye şaşırdığımız pek çok şehirde bu tür yollar yapılıyor. Bunların hiçbirisi zararlı değil, öyle anlamasın dinleyiciler. Yani zararlı ya da ne gerek var anlamında söylemiyorum. Bunlar çok dönüşüm için... Ee, i̇yi bir dinamizm sağlıyor, varlığı birçok insanın aklına e, işte karpuz e, kabuğu düşülüyor. Ee, i̇şte bu bu, bu manada e, önemli bir şey. Ama niye kullanılmıyor ya? Bu böyle bir şey var ve niye kullanılmıyor? Ya da böyle bir bisiklet yolu talep var ama gidip niye parkın etrafından dolaşan bir yoldan ibaret kalıyor sorusun cevabı bu. Çünkü o yolları kullananlara bu kadarı sanki yetiyor gibi yani. Biraz daha bizim burada yaşam tarzını bisikletli... ...hani şu programın başında konuştuğumuz... ...işte Konya'da, Eskişehir'de, Kütahya'da bir bisikletli hayat vardı... ...o bisikletleri de şimdi balkonlarda görebilirsiniz... ...onlar küfleniyor, paslanıyor, oralarda vardır... ...dediğimiz şey ya geri dönmeye ihtiyacımız var... ...yani bisikleti böyle formasıyla giyinen, süslü, süslü temi... ...şey bisikletçilik kavramının içine sığan bir şey değil... ...güncel hayatın bir parçası haline getirmeye ihtiyacımız var... O yüzden önemli o süslü kadınlar bisiklet turu. Yani elbiseyle giy binerim ben bu bisiklete. Diyecek insanlara ihtiyacımız var. Buna çok güzel bir şey daha vardı. Devlet biliyorsun bisikletli sağlıklı yaşam için bisiklet dağıtıyor. Yani elli bin ücretsiz bisiklet dağıtılmasına yönelik bir yeni projesi de var devletin. Ona karşı bisiklet komünitesi ücretsiz bisiklet dağıtma kiralama sistemlerini şehirlerde kur. Yani ben gidip üç liraya oradan bisiklet alıp öbür tarafta bırakabileyim dediği bir taleple geldi. E onu da kuruyorlar. Şimdi var şeyde Sultanahmet'te İstanbul'un çeşitli yerlerinde var. Mavi bisikletlerle bisiklet kiralama hizmeti alabiliyorsunuz gittiğiniz yerden. E, burada yakınımızda hemen e, Doğmabahçe Sarayı'nın orada da var. Feryal e, rejiden e, uyardı. E, var yani. Başka yerlerde de var ama yani başka şehirlerde de var. Eskişehir'de çok yaygın bir şekilde var. Bu e, bir problem dediğim gibi bunun karşılığı olan bir talebin yaratılması ve bunun sürekli kılınmasıyla mümkün. Bunun içinde ben hani altını özellikle çiziyorum bunun. Bisikleti böyle bir ...fansi, işte... E, ...fark yaratan, bisikletli olunca... ...dünyanın öbür insanlarından ayrılıyormuşçasına... ...kendini konumlandıran bir araç... ...olmaktan çıkarmak gerekiyor. Şu an... ...Türkiye'deki ...beyaz yakalı bu. etkinliği tadında... E, fark, ...ben, tür, ben evet. farkımı bununla ifade ediyorum diyelim ona... ...hani beyaz yakalı olmayabilir ama... ...kendi dünya tercihinin bir sembolü olarak... ...bisiklet kullanmak çok öne çıkmış durumda... ...bunun elbette sakıncası yok... ...tabii ki sakıncası yok... ...bütün e, insanların da böyle olmasını talep etmek... ...haksız da bir talep değil ama... İşin bu tarafı çok fazla öne çıktığında gerçekten bu e, aletin e, hakiki güzellikleri yani hakikaten bakkaldan ekmek almaya giderken kullanılabilmesinin getirdiği rahatlık görülmüyor yani biz onu konuşamıyoruz o zaman. E, ...bisikletli hayata yönelik e, bir yandan da Velocity konferansı var biliyorsun. Uluslararası hı hı. E, dünyadaki bisikletli yaşamda neler oluyor diye baktığımızda. Orada en son yapılan konferansın e, teması Freedom of Bicycle. Yani bisiklet özgürlüğü. Bisikletlinin özgürlüğüydü. Hani bir tarafta yeni başlayan bisiklet komüniteleri ve bisikletin varlığıyla ilgili örneğin... Çok yakında Konya'da bir kampanya yapıldı. E, toplu taşımada bisikletimi taşımama izin ver kampanyasıydı. Ama öbür tarafta da var olan bisikletlerin özgürlüğüne yönelik bir herhalde aşama bunlar. Bu aşama aşama buraya doğru ilerleniyor mu yoksa bu bir sarmal Yo, ba mı? Bana, bana söylersen hepsi beraber olacak. Yani e, şeyde bir kere kamusal alanda toplu taşımadan söz ediyorsak biz... Şöyle şeylerden söz edemeyiz. Yani ya işte benim otobüsüme zaten günde iki tane engelli biniyor. O yüzden engelli platformu koymuyorum. Böyle bir şey yok. Yani burası kamu taşımacılığı yapan bir yer. Dolayısıyla tam da bu yüzden o benim otobüsüme... Günde bir tane bisikletle biniyorsa bile ben onu sağlamak zorundayım. Yani bunu, bunun tartışılacak bir tarafı yok. Bunu yapmıyorsan zaten yok sayıyorsun demektir. Hani bir bir e, azınlığı görmezden gelemezsin. Topu taşıma yapıyorsun. Çünkü bu insanlar da bir yerden bir yere gidecekler. E, bu, bu manada bunların hepsi beraber olacak. Bir taraftan buna ihtiyaç var ama bir taraftan da kamu bir talebi bekleyemez böyle durumlarda. E, benim kastı, kastettiğim şey şuydu. Yaygınlaşacak bir şekilde bütün ülkede e, yolların oluşması bisiklet yollarının bisiklet kurallarının trafikte bisiklete dair görgünün oluşabilmesi hani Kopenhag'daydım yakın zamanda bisikletli sağa doğru dönecekse eğer e, yolun sağı bisikletliye aittir. Sadece bu yüzden şöyle bir görgü oluşmuş. Bazı arabalar bisikletliler yüzünden dönemedikleri sağda beklemek zorunda kaldıkları için... ...arabalar önce gidip sağı kapatıyorlar, bisikletliler arabaların arkasına dizilmek durumunda kalıyor. Ve böylece arabalar, ilk araba oradan çıkabiliyor, bisikletliler de onu takip ediyor. Bu mesela görgü, bu bir şey değil, kural değil, bir şey değil, şu değil, bu değil. Dolayısıyla böyle bir buna benzer görgülerin de oluşabilmesi için... Bir toplumsallaşmaya ihtiyaç var. Toplumsallaşmanın da çekirdek tarafı büyük oranda çözülmüş durumda. Yani bisiklet iyi bir şeydir, şunları şunları değiştirir hayatımızda. Bunu kabul edelim ve bunun için yürüyelim diyenler tarafı büyük oranda çözülmüş durumda. Bu bisikletin işlevselliğini daha fazla anlatacak şeylere ihtiyacımız var. İşlevselliğini, günlük hayattaki kolaylaştırıcılığını ve bunlarla beraber de taleplerimizi daha iyi savunabiliriz diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum ben bisiklet kullanan birisi değilim, sürücü değilim. Yani büyük ukalalık e, yaptığımı düşünebilirsiniz. İletişimci gözüyle bakıyorum sadece. Mutlaka bisikletçileri, bisiklet aktivistlerini de ağırlayacağız. E, ve onlarla da konuşacağız bu konu. E, bisiklet konumuz daha çok su kaldıracak gibi görünüyor. E, evet. Daha konuşmaya evet. devam edeceğiz. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayında Damla Özler ve Rauf Kösemen olarak yapım masamızda da Feryal diğer kamda. ...sizlerle beraberdik. Topladım bu cümleyi. Evet. <gülüyor> Haftaya yine birlikte olacağız ama hazır bisiklet demişken güzel bir şarkıyla kapatalım. Tabii ki bisiklet deyince ilk akılda çınlayan şarkıyı çalacağız. <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. Queen'den Bicycle Race. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bicycle I want to ride my God. I want to write it where I like. You say black, I say white. You say bar, I, I say, say bite. You, you say shark, I say him. Man, George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say rose, I say right. You, you say God. God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman.